Çocukları anasının yanına. Yanında tutan erkekler çocuğunu yanına alıp otursun. Soru cevap şimdi hocam. Yemekten sonra anaya geçeceğiz. Olmaz mı? Şimdi babada mı? Çocukları ya içeri yollayın. Durdurabileceklerinizi evet. yanınıza be, alın. Beydan hadi bir manaya gelme. İçeri sula bir tane hadi. Şimdi... Yaşar. Ya. Gel buraya dedin. Bir sende. Şimdi rakamı bırak. Ne diyor ayetten? A Ayet. görmedim binlerce olmalarına rağmen ölüm korkusuyla yukarı terk Şimdi bununla ilgili 3 tane bir veri var evet. onlar şunlar bir, ne var 3 tane ne var nereye, yani Allah'tan haber bir şey var data, artık ne derseniz de. ki bir haberin bir tanesinde bu sağlıklı canlı kavmiyle alakalı bir tanesi diyor ki hastalıktan dolayı benim hastalık vardı. bununla alakalı bir grupta diyor ki böyle bir haber yok ama Allah Azze ve Celle, olmuş gibi anlatıyor bu ayeti nasıl anlayacağız Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Kur'an'dan herhangi bir ayeti okuduğunuzda ilk yapmanız gereken şey o ayetin Türkçe aktarımı ne kadar doğru. Yani isabetli. Yapmanız gereken şey bu. Bunu da öncelikli olarak en sağlıklı Evet, en az hatalı bir meali tercih ederek bunu yapabilirsiniz. Bir, ikinci, üçüncü, dördüncü meale müracaatınız o şey hakkındaki o ayet hakkındaki malumatı toparlamaz sizin zihninizde. Çünkü farklı ifade biçimleri sizin zihninizde farklı anlamlar oluşturur. Bunu bu mevzuyu iyi bildiğini zannettiğiniz birisine sorarak elde edilen bir malumattır. Biz buna nasın mantuku deriz. Yani serahaten kullanılan dilin yani Arapçanın kullanan toplum tarafından o kelimelere yüklenilen anlamıdır. Ve biz katiyetle bu nasın mantuku dediğimiz anlamı ...hemen anladığımızı düşünerek... ...bunun anlamı... ...manası budur diye... ...bir kanaat sahibi olamayız. Bu mevzuda ne kadar başkalarının... ...bir, iki, üç, dört görüşü de zikredilse... ...bu sadece zihinleri bulandırır. Bazen insanlar... ...alimler, tefsir alimleri... Bu mevzuda üç kanaat serbestmiş. Konuşan kişi bunu biraz hava atarak bak ben bunları da biliyorum şeklinde illa bir şey öğrenme kastıyla değildir. Kimin ne dediği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediğinin yanında hiçbir şey ifade etmez. Belki okuduğunuz kitapta bu imkanı sağlıyorsa bu ayet hakkında Peygamber'den gelen nakil nedir? Bizi bağlayacak olan o ayet hakkındaki açıklama peygamberin sözüdür. Burada peygamber aleyhissalatü vesselam'dan o mevzuda nakledilen sözün ne kadar peygambere nispetinin doğru ve sahih olduğu önemlidir. Hemen öyle bir rivayeti nakli bulduğumuzda bu ne kadar sahih bir, bir araştırmalıyız. Yapmamız gereken şu, şey bu. da bu istikamette olmalı. Bu ayeti ben burada şöyle bir anlamla okudum. Bunun aktarımı, Türkçe aktarımı, tercümesi doğru mu? Akabinde Peygamber bu ayet hakkında ne demiş? Bu imkanı okuduğunuz kitap veriyorsa, size bir şeyler de, biz haber sözünü öncelikli Peygamber'in sözü için kullanırız. Haber geliyor sözü bizi hiç bağlamak. Bu da zihinleri bulaştırır. Çünkü insanlar çoğunlukla haber deyince peygamberden gelen bir söz olarak bunu düşünür ve algılar. Ha. Bunun akabinde sahabe bu mevzuda bize ne, ne nakletmiş? Yani Kur'an'ı açıklama, beyan hakkı Resul'ündür. Resul'ün dışındaki ilk kuşak sahabe olunca sahabenin bu mevzudaki e, tebili önemlidir onun dışındaki insanların nakline biz itibar ederiz söyledikleri söze değil bilmen gereken bu eğer o ayet hakkında peygamberden işte bu cağlık ve talut hakkında denilmiştir bu falan topluluk için demiş, denilmiştir falan kimseler için denilmişti diye bir nakil bulamazsa kişilerin görüşü ve kanaat hiçbir önem kosmaz bunu Anladım kimi yapacağını herhalde en sağlıklı olarak o ayeti İbn Kesir'in tefsirinden okumak Türkçe mealinin doğruluğunu akabinde o ayet hakkında ilk verilen peygamberden gelen haberler nelerdir bunu soracağım. Evet. Senin tekrar edebilirsin sorunu. hocam e, özür yani bu e, cehalet, bilmi cehalet e, ne zamana kadardır, ne dereceye kadardır. İnsanlar tenkit ederken veyahut insanlarla biyolog kurarken bunların hangisinin özürlüğü, hangisinin özürsü, olduğunun ayrımını e, nasıl yapabiliriz? Veya insanlara bir şeyleri anlatırken e, anlatmaya şöyle korkuyoruz. Acaba tedbir edersek de yapmayı verirlerse, acaba özürlü durumda bırakmak eğer özür bir... E, Bunlar veya, bir soru mu? Bir sorum. Bir güne bağlantılı soru. Devam edin. Bitir ee, İnsanları acaba özürlü mazlulu durumunda bıraksak mı daha iyi olur gibi bir e, düşünce geldi yani. Şimdi, cehaletin mazeret oluşu hakkında <gülüyor> benim e, zikrettiğim, telefuz ettiğim cümleyi hiç hatırlıyor musunuz? İçinlikten ben... var mı? Evet cehaletin umuman ama herkese her değil. Yani cehalet umuman mazarettir. Ama herkese her zaman her meselede değil. Bunu kafada bir yerleştireceğim. Şimdi cehaletin umuman mazarett oluşu ne anlama gelir? Cehalet bilmemezlik herkes için geçerli olan bir kaydedir. Hiç kimse bundan müstesna tutulamaz. Ha birisinin bilmediği şey ve seviyesi, bir başkasının bilmediği şey ve seviyesi farklıdır. Tabii ki bu cehaleti bilmemeyi anlatma sınırında tutarak estağfurullah anlatacağı şeyi bilmemeyi anlama sınırında tutarsan şöyle diyeyim, bilmeyen birisinin o bilmediği şeyle amel edip kusur işlemesiyle kişinin bilmediği şeyi başkasına anlatarak doğruluğunu ve sahihliğini bilmeden bundan elde ettiği kazandığı, irtikap ettiği cürüm başkadır. Bunu anladınız mı? Bunu Kur'an okumadaki menheç isimli derste şöyle duyarsınız. Kişiyi anlamak istediği amel etmek için anlamak istediği bir şeyde yanlış yapabilir mi? Yapabilir. Bu yanlış kendisine münasır kalır. Çünkü bununla amel etmek için okumuş anlamaya çalışmıştır. Bunun affı, affedilmesi daha kolay. Birisi okurken amel etmenin yanında bunu anlatmak için de okuduysa, anlatırsa buradaki yanlışını bir başkasına aktarmıştır. Ve burada katiyetle kendisi için kolay bir şekilde mazur olmasına rağmen anlatırken ki elde edeceği suç da aynı seviyede mazur sayılmaz. Bunu anladın mı? Bu ne, nasıldır? Hı. Ancak bildiğinden emin olan insan onu anlatsın, başkasına aktarsın. Ve aktarırken de sadece Peygamber aleyhissalatü vesselamdan gelene akla, ak, e, aktarsın, sahabeden geleni nakletsin, bununla yetinsin. Bunu anladın? Ha. O zaman hangi meselede kimin, ne kadar... Hangi seviyede mazur olduğuna dair elimizde mazeret metri dediğimiz bir ölçü yoktur. Sen bununla mükellef değilsin. Kimin ne kadar mazur olduğu sana ne? Karşıdakini mazur görme ihtiyatı tekrifcilik zihniyetine sahip olanlar için bir köstek ölçüdür. Bunu onun bilmesi gerekir. Ben senin hangi konuda ne kadar mazur olabileceğini ne bileyim? Ha, benim kanaatim, görüşüm senin mazur olmana hükmetmene rağmen ama sen onu bilmiş, biliyorsundur, çok defa duymuşundur, onunla amel etmemek için elinden gelen gayreti sarf ediyorsun, ben sana cahildir mazurdur hükmünü verebilirim ama aslı böyle olmayabilir. Bunu anladım. Ondan sonra cehalet bir sözünün yanında en son ki sorduğun soruyla alaka insanlar cehaleten yaptıkları işin Hemen sorumluluğunu yüklen bile bir yerde neden öğrenmediğine dair sorulacaklardır. Çünkü el-ilmü faridatun ala kulli muslimin. İlin her Müslümana farzdır. Buradaki farzın seviyesi insana zaruri ihtiyacı olan şeyleri bilmesidir. Neden okumadın? Neden öğrenmedin diye sor, sor, sorulacak ki bunun hesabını verecektir. Ha, burada şöyle diyebilirim hiç okumadan, kendisini cahil hükmüne koyan, kendisini cehalete mahkum eden başka bir suçu yüklenmiş olur. Okuma gayreti içerisinde olup da, öğrendiklerinin içerisinde onlar olmazsa, kusurlu öğrenmişse, yanlış öğrenmişse, maziret bunun için geçerlidir. Öğrenmek istemeyen için değildir. Sen de birilerine ben bunu anlatsam, bu bunu duyacak, ...ve yapmayacak daha çok sorumlu olacak. Ben bunu buna anlatmayayım. Şeyin arkasına gizlenemezsin. İnsanlar katiyetle bildiklerini, gördükleri bir münkeri, yapılan kötü bir işi ona mani olma yükümlülüğüne sahiptir. Önce bununla mükelleftir bu insan. Sen söylememekle yükümlülüğü farklı bir şekilde defetmeye çalışıyorsun. Bunu anladın mı? Ha, şöyle diyebilirim. Adam diyelim ki 30 yaşına, 40 yaşına, 50 yaşına, 60 yaşına gelmiş. Bu adamda cehalet katmerleşmiş. Neden? Bazı meseleleri biz anlatırken iman derslerinin mukaddesinde bunu bulur, buluruz. İman gibi hayatiyet ifade eden bir meseleyi biz anlatırken bazen çatlar gibi bir tavır sergiliyoruz değil mi? Zorlanıyoruz bunu size anlatırken. Halbuki bu kadar üzerinde durulmuş, anlatılmış bir meselenin anlatılmasında insanlar neden zorlanıyor? Anlamada neden zorlanıyorlar? Bu bu kadar zor mudur? Anlatılmamış mıdır? Noksan bırakılan bir tarafı mı vardı? Hayır. Böyle değildir. Bu anlatılmıştır. Bizim anlatmadaki zorlandığımız kısım bu meseleyi öncelikli olarak anlatmada acemiliğimizdir. Bunu anlatma melekesine, alışkanlığına sahip olmamışızdır. Keyfiyetli insanları eğitebilecek bir metot üsluba sahip değiliz karşıdakinin anlamayı şahsidir sebep iletişim sorunu olabilir bu anlatan da, da olabilir ona neseleyi aktaramamışsındır adam anlamak için gayret sarf ediyor ama anlayabileceği malzemeyle o donatılmamış ona öğretilmemiş aynen şöyle düşünün belki yabancı bir dilin karşısında o dil bilmeyenin tavrı gibi olmaz ama bazen daha tehlikeli olabilir yani sadece Almancadan başka dil bilmeyen adama ...ben Türkçe veya Arapça gidip desem ki... ...senin yaptığınız şu, şu şunlar şirktir, küfürdür desem... ...ben ona anlatmış sayılır mıyım? Onun anlayacağı dil de onu ona söylemem gerekiyor. Ha, iletişim sorunu ise... ...aynı dili konuştuklarını düşünen insanlar. Kaldı ki günlük hayatlarında... ...sadece yeme, içme, yatıp kalkma gibi şeylerin dışında... ...hiçbir kelime kullanmayan bu insanlara... ...sen tevhidi anlatmaya kalktığında onlara nasıl bunu bunu anlamalarını sağlayacaksın? Allah Resulüne baktığında daha büyü çağına ermemiş İbn Abbas'a terkisine bindirdiğinde diyor ki: "Yağulam, inni uallimuke kelimati." Ey çocuk diyor sana bazı şeyler öğreteceğim. Mesela en önemli kısımdan birisi: "İzta'nte festa'in billah." Yardım istediğinde, yani muayenet yardım istediğinde sadece Allah'tan istediyor. Dülü çağını ermemiş bir çocuğa, tevhid içerikli, hem de veciz bir üslup kullanarak anlatmaya çalışıyor. Şimdi bu insanlara Allah'tan yardım istediğinde sadece ondan iste desem ben, Allah'tan yardım istemek nedir? Acaba kimden neyi istersem Allah'tan gayrından yardım istemiş olurum? Buna anlatmayla vakit geçireceksin. Vecih söz kullanamıyorsun. Vecih sözleri belki bir başlık olarak atıyorsun. Bazı sohbetlerimizde bunu görürsünüz. Bir başlık atıyoruz. İmanı korumak onu kazanmaktan daha zordur diyoruz. Halbuki bu söz anlaşılır bir şekle gelmesi lazım bu toplum nezdinde. Bu da olabilir. Onun için cehalet umuman mazerettir. Ama herkese, her meselede, her zaman değildir. Bilmiyorum, cehalet mazerettir değil ki insanlar sanki hemen çok yanlış anlıyorlar. Arkasını önlü doldurmadan nasıl olur diye işte ben namaz kılarken bıkkılmıyorum ben inanırken inanmıyorum nasıl olur bunu soru şeklinde getirildiğinde <gülüyor> mantıklı görünür ama örnek müşahhas bir örnek gösterdiğinde Türkiye toplumu. Bu insanlar namazı terk etmenin bu denli bir cürüm olduğunu bilmiyorlar ki Hmm. namaz borçtur kılarsan iyi kılmazsan Allah affeder diyor hmm. ha, şimdi bu insanlar bunu bu böyle biliyorlarsa aha işte buradan bilmiyorlar eğer ben bunu öğrenme fırsatı birileri bana öğretmişse ben bunu biliyorsam bu bilgimi onlara onları kafir etmek için namaz kılın şudur demek için mahkum etmek için üstünlük için kullanmamalıyım hmm. ben bu bilgimi onlara anlatmak için kullanmalıyım hmm. Ha, hmm. şimdi bu insanlar Cah cahilliklerinden ee, belki sorumluluk seviyesi farklı olacak ama en azından neden öğrenmedi? En basit bir meslekte bir susam tanesinden ne kadar yağ çıkacağını herkese zav ediyor. Çıkarını çok iyi biliyor. Değil mi? Mesele böyledir. Sınırlar var mı hocam bu cehaletin? Az önce dediğim gibi cehalet metri diye cehalet metri diye bir ölçü Kusura bakmayın çocuklar ayağımı uzatma zorundayım. Ha, cehalet metri denilen cehaleti, cehaleti ne kadar özürdür? Hangisi nerede? Kimin için özürdür? Bazen bir mesele e, bunun için özürdür, benim için özür değildir. Mesela birileri tuttu ve bazı meseleleri konuşuyoruz. Bu e, Fahd'ın boynuna bir haç açma konumundan geçti. Şurada demirli boynuna haç açma asmış olarak görseniz, bir de beni görseniz. Hangisi mazur yani mazerekte daha yakındır? Peki, Efendim. Yani. Efendim. Yani. Soru sorulan kişi cevap versin. Ha Demireli neden? O bu meseleleri bilmeyen birisidir. Ha, bana bana gelince bu meseleyi bilmiyor denilemez. Ha bana yaklaştıracakları mazeret şu olabilir bu belki birisi tarafından tehdit edildi zorlandı öyle asıldı bu da nedir hemen karşıdaki kişiyi küfre mahkum etmemek için İbrahim Aleyhisselam bile diyor ki Ey Rabbim ölüleri nasıl diriltirsin bana bir göster diyor İbrahim Allah Azze ve Celle diyor ki yoksa sen inanmadın mı bilakis inandım ama kalbim mütmain olsun diye diyor Burada ne oluyor şimdi? İbrahim'in bu sözünden inanmamıştı, havası esiyor. Ama Allah Azze ve celle İbrahim'e sormadan da hangi kasıtla bunu söylediğini biliyor muydu? Peki neden sordu? Burada bize öğretmek istediği bir şey var. Birisinden böyle bir söz duyduğumuzda önce o sözün neden söylediğini sormalıyız. Akabinde İbrahim diyor ki e, bilakis inandım. İbrahim bunu demeden de İbrahim'in inanarak bunu sorduğunu Allah biliyordu. Kalbi mütmain olsun diye. Bu nedir? Cehaletin, mazeretin araştırılmasından önce karşıdaki insanın sorunu nedir? Müşkülatı nedir? Bunu hangi kasıtla söylüyor? Ve neden söylüyor? Bunun araştırılması gerekir. Bunun katyette sınırı diye bir ölçüsü yoktur. Cehalet umuman herkes için geçerlidir. Ve her mesele için de geçerlidir. Ama herkes için aynı şey mazeret olmayabilir. Birisi için mazerettir, birisi değildir. Düşün, öyle bir ortam düşünün ki, bu kainatı bir yaratan var. Bizim yaratıcımız odur dese, benim yaratıcım odur dese, bu söz onu kurtarabilir. Ama bu söz binlerce insana fayda vermeyebilir. Mekkelileri düşünün, Mekkeli Kur'an'da defaat etken zikrediyor onlara, le insa el Men halakahimle yakulun Allah. Onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan Allah diyeceklerdir diyor. Bak bu sözmek birleri kurtarmaz. Neden? Bu konuda cahil değiller. Cahiliği böyle bilirsin, daha anlayabilirsiniz. Daha geniş malumat isterseniz en son Almanya'daki Hanover'deki seminerde bir ders var, ders kaydı var. Onu dinleyebilirsiniz bizim bu Musa'da var onun dünkü evet başka başka efendim hocam hocam şimdi e, bu lebinli ilim verilen ikisini tarz edebilir miyim? yaparken bari bir kişi meşgul olsun dört beş kişi de beraber meşgul etmeyin evet yani insanlar da e, Allah tarafından e, ilim adil. ilim Kur'an'dır ve sünnettir. Üçüncüsü ise bilmiyorumdur. Bunun dışında bir bilgi yoktur. Sadece Kur'an ve sünnet üzerinde Allah-u Azze ve Celle'nin insanlara ihsan ettiği anlayıştır. O da Kur'an ve sünneti anlama anlayışı, ince anlayıştırlıktır. Bunun için de Allah Resulü Men bihi Allah kimin için hayrı murad ederse onu dinde anlayışlı kılar diyor. Ne miymiş, şu ilmiymiş, bu ilmiymiş diye bir şey yok. Bize vahiy ile Kur'an gelmiştir ve sünnet gelmiştir. Bunun ikisi bir ilim ve üçüncüsü bilmiyorumdur. Kur'an ve sünneti bilmeyen hiçbirisinin kiledunni ilmini bundan bahsederler Kur'an ve sünnetin dışında bir ilim olduğuna inanmıyor bu olsa olsa şeytanın ona vahiyidir hocam insan e, çok melani şeylerle uğraşmayarak çok, çok, çok melani, malaya yani, yani kendisini ilgilendirmeyen şeylerle uğraşmayarak veya e, haramlardan uzak bir yaşantı sergileyerek fakat ilimden de yoksun bu şekilde. O Allah zaman maliyane karıştırmayacağız. Hani yer yok. Evet. O zaman e, bir Allah tarafından bir icraama kavuşması söz konusu olabilir mi? Kendisinde bir çöp bidat bulunsa bile. Hayır, katiyetle. İlim Kur'an ve sünnettir. Onun dışında, ili, dışında ilim yoktur. Yani ilim olarak Allah'ın kendisine bir e, lütuf ve ihsanda yani bir e, diğer... Kur'an'ın dışında bir ilim yoktur. Olsa olsa bir anlayış verir. O anlayış da Kur'an ve sünneti anlamadır. Anlamadın değil mi? Anladım aslında hocam. Kur'an ve sünnettir ilim. Üçüncüsü bilmiyorumdur. Allah'ın kuluna vehbi olarak verebile verdiği şey ise anlayıştır. O da Kur'an ve sünnete anlayıştır. Onun dışındaki Kur'an ve sünnete ters düşen bir anlayış değildir. Evet. Bahsederken biz dini ilimleri bahsediyoruz. Evet. Aşka? Evet. De mesela bir Mesela bir sınava giriyorsun. o sınada başardı oluyorsun. Yani sınavın gerçekleşmesini çok istiyorsun ama her seferinde seninle dolu münasebetlerden dolayı o sınavı başardın artık. Beni bir yere gelemiyorsun bedenet şunu işte. sizin hayır dediğiniz şerdir şerdir dediğiniz hayırdır her yani sürekli bu hadisin arkasına saklanmak doğru mu yoksa başka bir şekilde Şimdi istediğiniz şey konusunda öncelikli olarak, olarak onun meşruluğu növzü yani Allah'tan istediğiniz şey önce meşru olmalıdır akabinde istediğiniz şey meşru olur ama onun hayra vesile olmasını temenni edersin. Mesela senelerce çocuğu olmayan insanlar çocuk ister. Ve çoğunun da ağzından hayırlı bir evlat demezler bakın. Bazen öyle çocukları olur ki hayatı onlara zehir eder. Ölmesi için dua bile ederler. Önce istediğin şey meşru olacak bu mevzubahistir. Meşru değilse zaten onu isteme karamdır. İkincisi, meşru olarak istediğin şeyin hayra vesile olmasına. Evlat istersen hayırlısına. Mal istersen helalinden hayırlısına. Devamlı komşu istersen hayırlı bir komşu. Böyle olmalı. Bazen istediğin bir şey vardır. Çok seversin. İmtihanı kazanırsın. Ama o şey sen cekisindir. iyi çalışmışsındır. Fakat o şey senin için hayra sebep olmayabilir. Onun için hayırlısını istemen gerekiyor. O zaman işte senin dediğin gibi Rabbim benim için en hayırlısını nasip etsin der. Nasip etmiyorsa hayırlı olan bir şeyi nasıl nasip etmedi diyemezsin. O hayırlıdır, müşküdür ama senin için hayret sebep olmayabilir. Yani e, bazen şöyle diyebilirsin. Söylediğin sözü yerli yerince. Yani, o istediğin şeyin arkasından koşarsın, onu nasıl kazanılması gerekiyorsa onları yaparsın, ondan sonra o şey sana nasip olmadıysa, Rabbim böyle takdir etti dersin. Yani sözü de, ne zaman söyleyeceğini bilmelisin. Başka? Hocam, bir insana ölülerden yardım istemesi veyahut yüzü sürmesine dua etmesi hatabıyla karşısındaki kişi bilgi sahibi ise bu müşrik diyebilir mi? ya da müşriksin diyebilir mi? bu tektir açısından tektire girer mi? şimdi Allah'tan gayrından yardım istemek küfürdür bu ifade genel bir ifade her kim Allah'tan gayrından yardım isterse bu hareket küfürdür ve kafirdir diyebilirsin her kim ama bu ifade am bizzat bunu yapan birisine sen kafirsin sözünü diyemiyorsun ikisinin arasındaki farkı anladınız mı Hı -hı. kişinin söylediği söz yaptığı iş küfür olur Hı -hı. bu küfürdür dersin genel anlamda her kim bunu söyler ve yaparsa kafirdir dersin bu am ifade olarak kalır o sözü söyleyen o fiili yapan insana doğrudan doğruya sen kafirsin diyemiyorsun neden Burada tekfir-i muayyen var. O adamın bu sözü söylemesine sebep nedir? Az önce İbrahim Aleyhisselam'dan verdiğim örnek gibi, neden böyle dedin? Muazza ne oluyor? Ne yapıyorsun sen? Secde ettiğinde dediği gibi. Bunu sorgulamaz zorundasın. Bunu anladın mı? Heh, bunu diyebilirsin. Bu söyleme söylemede hiçbir mahsur yoktur. Arkasından ne demiştin? Hocam ben bunu e, tekfir açısından, kabri değil de siz e, şirkle e ehliyle kafiri e, ayırdığınız için bu sohbetiniz duymuş hatta boca boca profesörler e, şirkle kafir birbirine karıştırdığı e, vesile edinerek Allah'tan e, bunun yüzü firmetine dua ha, istiyorum şimdi, diyen kişiye şimdi Allah'tan, Allah'tan, gayrından, Allah'tan gayrından yardıma gelince öncelikli olarak katiyetle ölüden yardım istenmez ölüyle tevessül olunmaz Hazreti Ömer e, radıyallahu Anu bir yağmur duasına çıktığında diyor ki biz Allah Resulü hayattayken onunla tevessül ederdik. Şimdi diyor Peygamberin amcasıyla tevessül edeceğiz. Önce şunu anlaman gerekir. Birisinin faziletine sebep ölü de olsa ondan onu vesile kılınsaydı Herhalde Allah Resulü'nün vesile kılardı, amcasını hmm. değildi. Hmm. Bu bir. Ölü olan, Resul de olsa onunla, katiyetle ondan yardım istenilmez. Yani hmm. yardım için tevessül edinilmez amcası. Resul'dan tevessül istemek ne anlama gelir? Bedevinin birisi geliyor, ey Allah'ın Resulü, kuraklık şiddetlendi. Mallarımız, sığırlarımız helak oldu. Dua et Allah'a da bir de yağmur indirsin diyor. Ondan dua talep etme bak tevessüldür. Aynen Abbas'tan da bunu isteyecekti. Arkadaşlar Bunu anladım. Yemek çok Arkasından ha. Şirkle küfre gelince akıbet olarak şirk ve küfrün ikisinin de neticeti ebedi cehennemliktir. Ama biz neden şirk ve küfür diye ayırda ediyoruz? Bazen insanlar şirk bataklığına düştüğü halde ben küfretmediğime göre dinden çıkmazdım deyip onunla nam Sorun buradadır. burada. Biz ona sen e, bundan yardım istiyordun sen müşriksin diye biliyorum <gülüyor> az önce dedim bak söz ve fiil olarak birisi şirk ve küfür işlerse bu şirk küfürdür bunu yapan müşriktir diyebilirsin sen müşriksin diyemiyorsun. Evet, yani bu şifle tekbirle müşriklikle tekbir aynı manada tekbir. Tabii Hiçbir bir farkı var. yoktur. <gülüyor> Allah ım. Allah ım. O hadisleri anlam anlattasında çok güzel Allah Yani zaten isketselerdi. O arada Hazreti ıı, Ömer de değil mi hocam? Nele? Değil. Aşağı. Peygamber Peygamber e ölüsen, sen insan sev, seviyor. Neden? Şey. Senedi yani Ömer evet. Bey bana bedenini sürmedine denildi. Evet. De, Allah'ın adı çok Hocam Adnan abinin de Salih Şimdi oturunlar. Çok izle dinle. Bu Bismillahirrahmanirrahim. ve nesta'înühu ve nestağfirü. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهته الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي أهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الأمور محتفاتها ve kulla muhtefetin bid'a ve kulla bid'atin dalala ve kulla dalaletin fin nâri ve a'vanallahu ve iyyatum ilennâ ses kelime-i tevhid veya kelime-i şehadet dediğimiz la ilahe illallah bir çoğumuz tarafından <gülüyor> hasreten geleneksel İslami eğitimin sahip olduğu metot yüzünden doğru dürüst bu kelime hakkında bu cümle hakkında keyfiyetli bir malumata sahip değiliz. Herkes bu sözü babasından, dedesinden duyduğu gibi veyahut kendisine telkin edildiği gibi mücerred bir teleffuzla yani sağını, solunu, enini, boyunu ölçmeden ne gibi anlam ihtiva ettiğini düşünmeden tereddüt ediyorum. Bu hiç de mi hiç İslami kaideyi ve akideyi hatiyetle böyle bir anlamla ele alma mümkün olmadığı kadar maalesef şeran delil ve kaynak olarak aldığımız hadis-i şerif bu mevzuda yanlış kullanılıyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şeriften "Men qar'il la ilaha illallah" cennet. Her kim la ilaha illallah derse cennete gider diyor. Bu ifade şekli biçimi, am ve mutlaktır. Am olduğu, genel olduğu doğru. Ama katiyetle mutlak, yani sınırsız geliyor. Her ne kadar denildiği gibi bu mevzu hakkında bilgi sahibi olmasak bile sadece akıllı bir şekilde düşünsek. Bu kelimenin mücerret bir teleffuz değil. Bu kelimenin değerini, yani değerli kılanı, ve bu kelimeyi yoksa geçersiz kılan kısmı anlamada hiç de zorlanmayız. Yani bu hadis-i şerifteki söylenilmiş biçime her kim la ilahe illallah derse o cennete girer sözü mücerret bir telefuzu kastetmiyor. Birisi dese ki ben Kur'an'a inanmıyorum. Ama la ilahe illallah diyorum dese her kim bu kelimeyi derse cennete girer sözü bunu içine alır mı? Kur'an'a inanmadığı halde. Veyahut ben Muhammed vesselam'a inanmıyorum ama la ilahe illallah diyorum. Muhammed-i demiyorum. Bu söz bu insana yeterli midir? Herkesin rahatlıkla cevap verebileceği bir şekli vardır ki katiyetle Kur'an'a iman bu kelimenin muhteviyatından beri. Muhammed a.s.m'ın Resul olduğunu kabul etme bu kelimenin muhteviyatındandır. Zira Kur'an'a inanılmazsa, Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın Resulü'ne inanılmazsa, bu sözün teleffuzu, bu sözün söylenilmesi, nutk edilmesi hiçbir fayda vermemektedir. O zaman buna bu yüklediğimiz anlamla anlaşılan şekli şudur ki, her kim La İlahe İllallah derse, Mutlak bu kelimenin lazımlarını da bilme zorundadır. Bunu da biz açıklarken kelimeyi tevhid veya keime işşaadet dediğimiz bu kelimenin öncelikli olarak bu cümleyi oluş oluşturan aslında biz kelimeyi tevhid diyoruz anlaşılması için bu kelimeyi şaadet dediğimiz cümleyi oluşturan birkaç kelime vardır. Onun için bu kelimeni kelimeyi telaffuz ederken telaffuz edenin bilmesi gerektiği delalet ettiği bir manası vardır, anlamı vardır. Önce kelime kelime delalet ettiği bir anlam vardır. Sonra cümle olarak olarak delalet ettiği bir anlam vardır. Her ne kadar geleneksel İslami eğitim sistemimizde la ilahe illallah'ın anlamı olarak bize öğretilen Allah'tan başka ilah yoktur sözü maalesef bu da telaffuzda kalmaktadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Türkçe aslında olduğu gibi anlamı budur. Anlamı doğrudur. Terceme biçimi doğrudur. Ama insanlar uygulamada, tatbikatta, hayatlarındaki uygulamada bu kelimeye ters düşmektedirler. Neden? Allah'tan başka ilah yoktur sözünü sözde böyle demelerine rağmen uygulamada Allah'tan başka Allah yoktur şeklinde anlamaktadırlar. Çünkü Allah'tan başka haşa bir Allah'ın varlığını kabul etme ancak onlar da şirk oluyor. Ha, ben Allah'tan başka bir Allah kabul etmediğime göre bir yaratıcı kabul etmediğime göre binaenaleyh ben müşrik değilim, şirke düşmüyorum ve selamet edeyim diyebilmektedir. Halbuki Mekkelilere baktığınızda Mekkeler bunların kabul ettiği şeylerin hepsini rahatlıkla kabul ediyor, telefuz ediyorlar. Hatta uygulamaya intikal eden kısmını da ellerinden geldiği kadar yeterince diyebileceğim şekilde tatbik edip yani uyguluyorlardı. Yani Allah'ı yaratıcıları olarak kabul etmelerine rağmen, malikünün olduğunu kabul etmelerine rağmen, Allah'ın her şeyi öldüren ve yaşatan olduğunu kabul etmelerine rağmen Mekkeller Allah'tan gayrı sadece ilahlar edindiler. haşa başka bir yaratıcının varlığını, başka bir risk verenin varlığını kabul etmemiştir Mekkeller. Burada bizim yanlışımızın başlangıç noktası diyebileceğimiz şey her kim Allah'tan başka ilah yoktur derken anlayamadığı, yakalayamadığı ve bu topluma öğretilmeyen kısmı önce ilah kelimesinin anlamını yakalamak olmaktadır. Eğer biz ilahın Neye ilah dendiğini bilirsek, ondan sonra Allah'tan gayrı ilah edinmeyenleri, Allah'tan gayrı ilah edin şeylere nasıl bir ibadetler, onlara kulluk eylemi takdim ediyoruz da Allah'a ortak koşmuş sayılıyoruz ve evet, ortak koşanlardan kayılabiliriz. İlah kelimesinin normal eğitim dilüğunda her ne kadar bunun Arapça ifade ettiği anlamı vermeye de çalışsa bu anlamın dinleyenler tarafından istifadesi çok tüzidir. Yani bir şekilde istifade ediyor. Onun bunu yeterince anlamasına tek katkıda bulunmaz. Sadece bu mevzuyu insanlara eğitim biçiminde gündeme getiren birisi için bir yere kadar faydalı olacağını da kabul etme zorundayım. İlah kelimesinin aslı, eleh dediğimiz kelime, Aynen abde ibadet etti anlamında bir kelimedir. Yani birisi için elehe Zeydun dersen, Zeyd kulluk takdim etti, kulluk yaptı, kulluğu eyleme dönüştürdü anlamındadır. Aynen abde Zeydun denildiği gibi. Anlamı budur. Yani ilah kelimesi burada fi'alün vezninden, aynı kitabun gibi diyoruz. Yani ibadet edilen mabud anlamında zikredilmektedir. Allah'tan gayri ibadet edilen hiçbir şey yoktur. Allah'tan gayri ibadete müstahak hak eden hiçbir şey yoktur anlamında bunu kullanı diye. O zaman burada ilah kelimesini Allah'tan gayri ilah edilme, Allah'a ortak edilme anlamında kullanırız ki burada katiyetle ortaklık bir tür biçiminde değildir. Yani bir bütün değildir. Mutlak Allah'a ya isim ve sıfatlarında ve uluhiyete, uy, uluhiyetine ait bir cüzde insanların Allah'tan gayrına çok cüz'i bir kısmını nasip bayırmasıdır? Mesela Allah'a denk tutması, Allah'a benzer tutması onunla aynı eşit görme anlamında değil. Cüz'i bir kısmı Allah'tan gayrına takdim etmesi anlamındadır bu o ibadetin bir bütününü de içermeyebilir. Tabi de bütün ibadetlerin içerisinden cüdü bir kısmı içerir. Orada Allah'tan gayrına nasip ayırabiliyor. Mesela tasavvuf elinde çokça geçtiği gibi Allah-u Azze ve Celle'ye alimul gayb bilmesine rağmen yani Allah'ı bilen ve gaybi bilen kabul etmelerine rağmen şeyhlerin kalpten geçeğini, geçtiğini bildiğine inanmaları, bildiklerine inanmaları bu sadece ibadetin ibadetin cüzünden bir kısmını ayırt etmedir. Allah'ı bilen olarak kabul ediyor, en çok bilen kabul ediyor, gaybı bilen kabul ediyor ama sadece şeyhin, efendisinin, hocasının kalpten geçeni bildiğini düşünüyor. Bu bundan cüz'i bir kısmı ayırıp Allah'tan gayrına tahsis etmektedir ki, dediğimiz Allah'a ortak edilme bu anlamında değilse birebir Haşa Allah'tan başka bir yaratıcı Allah'tan başka bir rızk veren kabul etme anlamında gündeme gelmiyor. Yani Allah'a ortak koşmak için Allah'tan gayri bir yaratıcının varlığını kabul etmek gerekmiyor. Allah'a ait ibadet çeşitlerinin herhangi birisinin yüzünden bir başkasının nasıl bayılması yeterlidir. Bunu illa Allah Arapça bilerek öğreniriz, öğrenebiliriz diye düşünmemek gerekir. Eğer Kur'an'da Allah-u Azze ve Celle'nin kendileri hakkında bize malumat, bilgi verdi, kavimlere, ümmetlere, topluluklara bakarsanız, onların da ekseriyetle Allah'tan gayri ilah edinerek itam edildiklerini görürsünüz Kur'an'da. Burada ilah kelimesinin anlamını yakaladıktan sonra yapmamız gereken en azından düşünerek elde sahip olduğunuz ana dilinizle ancak okuyarak anlayabildiğiniz Kur'an'a açsanız, Allah'tan gayri ilah edilme ne kıssaların geçtiği yerlere bakın, o topluluk, o kavim, Allah'tan gayri ilah edinen o insanlar kimleri Allah'tan gayri ilah edinmişler? Nuh Aleyhisselam'la başlayan bu süreç, bakıyorsunuz ki Nuh Aleyhisselam'ın kavminde Nuh'dan önce başlayan, Adem Aleyhisselam'ın sürdüğünden neslinden gelen insanların ilah edildiklerini, Allah'tan gayri ilah edildiklerini görürsünüz. Çünkü bütün olarak Musa, Nuh aleyhisselam da kavme geldiğinde ya kavmi ubuddullah'a malakum min ilahin hayrâ. Ey kavmin Allah'a kulluk ediniz. Zira sizin için ondan başka bir ilah yoktur diyor. Ha, bunu okuduğumuzda Türkçe anlamıyla hemen anlamanız gereken ne? Demek ki Nuh aleyhisselamın o kavmi Allah'tan başka ilah edinmişlerdi de Böyle bir olay vardı, müşkilat vardı, sorun vardı ki, Musa, Nuh Aleyhisselam onlara ve abudullaha ya kavmi abudullaha ma lekum mil ilahin gayrı. Allah'a ibadet edin. Zira sizin için ondan başka bir ilah yoktur diyor. Şimdi ilah kelimesinin anlamını az önce zikrettiğimiz şekliyle zihninizde tutarsanız, peki Nuh Aleyhisselam'ın bu kavminin Allah'tan kaydı ilah edindikleri neydi? Canlı mı? Cansız mı? İnsan mı? Hayvan mı? Melek mi? Neydi bunlar? Baktığınız zaman Nuh suresinde geçtiği şekliyle Nesri dedikleri, Yahus dedikleri, Yaok ok dedikleri şeyleri i̇bn Abbas Bukhari'deki naklede diyor ki bunlar Nuh'tan önce Adem Aleyhisselam'ın sülbünden geçenler yani geçen topluluk içerisinde Salih yani Allah'a inanan, Allah'a ibadet eden kimselerdir diyor. Bunlar vefat edip öldükten sonra şeytan onlara gelerek ifsad etmek ister. O kavmin, o topluluğun, bu ilim meyli insanları çok sevdiklerini bildik, bildi, bildiği için ister misiniz ben sizin oturduğunuz meclislerinize, sohbet ettiğiniz yerlerinize bunların resimlerini yapayım ve oralara asın. ...bunlara baktıkça ibadette gayret ve şevkini darsın diyorlar. Ve aynen yapıyor, onlarda bulundukları meclislere, onların resimlerini asıyorlar... ...ve böylelikle onlara, Allah onlara Allah'tan gayri ilah edinerek... ...yani onları ilah makamına çıkartarak... ...çünkü onları sözleriyle, düşünceleriyle, e, fiilleriyle ilah makamına çıkartıyorlar onlara ancak ilaha takdim edilen fiiller söyler takdim ediyorlar ve nitelikler veriyorlar mesela Allah'tan gayri yardım isteme konumuna geldiğini bunu örnek olarak verecek olursa Allah'tan başka kimsenin yardım etmeyeceği meseleler yani ben şu masayı yalnız başıma kaldıramıyorsam ...sizler birbirimize seslenerek... ...şu masayı bana kaldırmamda yardım et... ...beraber kaldıralım dersen... ...bu Allah'tan gayrından yardım isteme... ...anlamında değildir. Ve normalde herkes bunun ne anlama geldiğini biliyor. Büyük bir felaketten, musibetten... ...kurtarılmak için... ...rızk sıkıntısı varsa genişletilmesi için... ...hastalığı varsa... ...şifa verilmesi için... ...bir yere giderken işte onun ona... Uğur getirmesini temenni etmesi, dilemesi şeklindedir. Görüldüğü gibi Nuh Aleyhisselam'ın kavimdeki bu insanlar hepsi salih kimselerdi. Toplumu sevdiği insanlardı ve Allah katında da bunların naz ve niyazlarının geçerli olduğunu düşünüyorlardı. Biz de bazı delileri ve aynen düşündüğümüz onlara nispet ettiğimiz nitelikte sıfatlar gibi bunu kullanıyorlardı. Tabi böyle bir inancın akabinden onlara Allah'tan gayrı ilah edinmiş oldular. Allah'tan gayrı ilah edindiklerine ibadet eder, ithamıyla yaklaşılıyor. Ne gibi söz ve fiil takdim ediyorlardı da onlara ibadet ediyorlardı. Hele şu katiyetle değil. Yani taştan, ağaçtan yonttukları şeyler değil onlar. Salih kimseler de. Bunların karşısına geçip rükû ve secde de etmiyorlardı bu denli bir ibadet mefhumu anlamı da katiyetle zikredilmiyor yaptıkları şey bunların naz ve niyazları Allah katında geçerli Allah'la aramızda aracı vasıt olarak bizim affedilmemiz, bağışlanmamız Allah'a daha çok yakın olmamızı sağlayabilirler düşüncesiyle bunları vesile, vesile vasıta yani araç ediniyorlardı sorunları ve müşkülatları buydu aynı şekilde Kur'an'da geçtiği şekliyle Allah'tan gayrı ilah edinme, Allah'tan gayrı edindikleri ilahlara ibadet edinme mevzusunun geçtiği yerleri okuyacağınızda bundan başka bir şeyle karşılaşmayacaksınız. Yani bu insanlar tutup da Allah'tan gayrı bir şeyi kendilerini yaratan olarak düşündüklerini göremektedir. Çünkü Kur'an'a bakın kendilerine sorsanız onları kim yarattı Allah diyecekler. Yeri ve göğün kim tarafından yaratıldığını sorsanız yine Allah diyecekler diye diyeceklerdir diyor. Bu şirk ve küfürle itham edilen bu topluluklar hiçbirisi katiyetle Allah'a inkar niteliğinde bir tavır sergilemiyorlar. Allah'tan gayri bir yaratıcı düşünmüyorlar. Allah'tan gayri bir gücün ve kudretin onları yaşatan ve yaşatma ve öldürme gücüne muktedir olduğunu katipte düşünmüyorlardı. Bütün kavimlerde çizikleri geçen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk muhatabı, davetine muhatap olan topluluk Mekkelilere baktığınızda bunun aksini göremezsiniz. Daha da fazlası Mekkeliler bunun yanında namaz kılarak, oruç tutarak, zikat vererek hacca giderek Allah'a kulluk kulluklarını gösteriyorlar. Sergiliyorlar idi. Ve bu insanlar eğer zamanımızdaki insanlarla karşılaştıracak olursanız yani namaz kılan Mekkeliler bu toplumdan namaz kılar. Hatice giden yerler bu toplumdan hatice gidenler. Oruç tutan Mekkeliler bu toplumdan oruç tutanlar. İrtikapta kalanlar, adak adayanlar ve önde yapanlar neyi düşünürseni düşün, tıfa tıpatıp aynı bulacaktır. Aynı bulacaksınız. sadece ki namazda baştaki bazı yanlışlıkları unutulan yanlışlıklar, hatayla unutulup da itikap edilen yanlışlıklar müstesna bulacaksınız. Yani şan Ebu Cehlit zamanımızda görmüş olsaydınız o haliyle aynı zamanımızda bazılarında hadi mi dediğiniz gibi onlara da cemil geldi çünkü aralarında hiçbir fark yoktu. Onlar da Allah'ın yaratıcıları olduğuna inanıyorlar, bunlar da inanıyorlar. Onlar da Allah'ın razak olduğuna inanıyorlar, bunlar da inanıyorlar. Onlar da Allah vasıflerini yaşatan ve öldüren olduğuna inanıyorlar, bunlar da inanıyorlar. Onlar da hadi bir ibadet olduğunu inanıyor, bunlar da inanıyorlar zekatın, orucun, zekatın, namazın, hepsinin aynı ibadet olduğuna inanıyorlardı bunlar. Ama Allah Azze ve Celle buna rağmen onları Allah'tan gayrı ilah edinmekle, edindikleri bu ilahlara kulluk etmekle itham ediyor. O zaman buradaki anlaşılması gereken şey neymiş? Demek ki Mekkeliler taştan, ağaçtan, totemler yontup onların karşısında secde ve rükuda bulunmuyorlardı. Sadece Mekkeliler böyle salih, Allah'tan gayrı ibadet edindikleri Lat, Uzza, Menat, Ubel. Düşünülürse bunlar kimlerdi? Mekkelilerin dedeleri zamanında yaşamış salih kimseler idi. Veli dediğimiz evliya dediğimiz kimselerdi. Mekkeliler bunları sadece Allah ile kendi aralarında aracı ve vasıta edinmişlerdi. Yani Allah'tan gayrı ilah edilmeleri bu. Allah'tan gayrı ilahgönlükle edindikleri şeyleri de ibadetleri sadece aracı kılmak. Allah'a daha çok yakın olabilmek için bunu yapıyorlardı Ve bu da onların niyetlerini çok hali ve temiz olduğunu gösteriyor. Ha, ve her ne kadar niyet temiz de olsa, halis de olsa yapılan fiil, söylenilen söz, Kur'an ve sünnetten muvaffakat etmiyorsa, ona uymuyor, ters düşüyorsa, bunun hiçbir anlamı kalmıyor. O zaman, la ilahe illallah'ın anlamına döndüğümüzde, Allah'tan gayri ilah edinme. İlahın daha geniş bir anlamını anlamı demeyeceğim. Daha hoş anlaşılmasını sağlayan. Mesela geçmiş selefe baktığınızda ilah Allah'tan gayri ibadet edilen her şeydir diyor. Her şey kelimesi canlı cansız, taş, ağa taş ağaç, insan hayvan hiç ayırt etmeden insanoğlu her şeyi ilah edinebiliyor. Hadis-i Şerif'te de duyduğunuz gibi, kadın kulunun burnu yerde sürtürsün, elbise kulunun burnu yerde sürtürsün, para kulunun burnu yerde sürtürsün diye ifadeleri bulursunuz. Demek ki insan kadına da kulluk edebilirmiş, paraya da kulluk edebilirmiş, elbise kisveye de kulluk edebilirmiş, daha başka şeylere de kulluk etmeleri mümkündür. O zaman Allah'tan başka ilah yoktur derken... Ee, tabii ki cümle terkibi olarak böyle başlar önce Allah'ın ilahlığını kabul onu ilah edilmiş olma eylemine girmiş olman gerekir yani şunu diyeyim hiçbir ibadet eyleminde bulunmadığın ama mabut kabul ettiğin şey mabut kabul ettiğin şey olur mu bu ifade ne demek istedim Hani başka birine e, takılmayı kabul ettiğiniz şimdi Allah'ı mağbut kabul ediyorsun ona hiçbir ibadet takdiminde bulunmuyorsun sözde onu mabut kabul etmenin anlamı yok eğer fiilde ona bir kulluk eylemi takdim etmiyorsan bu sefer burada bizim çokça kullandığımız yani bir elehe kelimesinden daha çok ubudiyet kelimesine Uluhiyetten daha çok biz ibadet kelimesini kullanırız. O zaman ilah kelimesinin yanında da bizim kulluk kelimesini anlamamız gerekir. E, Tabi kulluk kelimesini anlamamız gerekir. Bunu da bu mevzuyla alakalı derslere baktığınızda göreceksiniz ki kulluk insandan düşünce.